Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dört adım atıp o dört adımın üzerine bir hakikat bina etmek istiyorum. Birincisi, hepimizin ve her insanın kabul edeceği bir gerçektir. Ashab-ı Kiram nesli olmasaydı İslamiyet bir din olarak 1400 sene sonrasına değil 14 gün sonrasına bile gitmezdi. Allahu Teala'nın lütfu yazdığı kaderindeki planı adına ne dersek diyelim, ashab-ı kiramın üzerinde tecelli etti ve ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İslamiyet'i Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim ettiği gibi insanlığın içine yaydılar. Ashab-ı kiram olmasa bugün İslam olmazdı. Birinci adımımız bu olsun. Yalnız bir dipnot olarak şunu ilave etmeliyiz. Yani ashab-ı kiram Allah onları seçtiği için, Allah'ın planı böyle tecelli ettiği için onlar bu başarının sahibi oldular. Yoksa haşa, Allah istemedi, ashab-ı kiram becerdi. Yani onlardaki bir meziyetten kaynaklandı bu diyecek halimiz yok. Ama ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun, bugünkü Müslümanlığın sebebidirler. Bu bir adım. İkincisi, bu milyarların Müslüman olma sebebi olan bu nesil, Sahabe nesli bugün bizim Müslümanlar olarak sahip olduğumuz hiçbir imkana denecek kadar kıt imkanlarla bunu becerdiler. Ne bir kitap, ne bir kalem, ne bir araba, ne rahat bir ev, ne rahat bir ders yapacak yer. Hiçbir sahabi üstü şöyle güzel kapatılmış yağmur almayan, güneşte terletmeyen bir salon bulup o salonda ders yapmadı. Hiçbir sahabi. Hatta bir ay kendimi Müslümanlığı ve Kur'an'ı anlatmaya adadım diyecek kadar boş vakit bile bulamadılar kılıçlarını bilemeye vakit ayırır gibi öğretime, insan yetiştirmeye vakit ayırdılar. İkinci adım da bu. Hiçbir sahabi fırsatlarla donatılmış bir Müslüman olamadı. Ya sağlığı el vermedi, ya hiç vakit bulamadı, ya cihattan Gelip çocuklarına namaz öğretmeye vakit bulamadı denecek kadar yoğun bir hayat yaşadılar. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği tek bir kelimeyi de eksik bırakmadılar. Bu da ikinci basamak. Üçüncü basamak. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Allah'a daveti hakkı ile yaptılar. Yaptılar ki, bunun en büyük belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kendileri bile çoğu bir arada kitap olarak göremedikleri Kur'an-ı Kerim'i bize kitap olarak ulaştırdılar. Kendileri oturup Bakara suresini baştan sona şöyle bir ezber okuyayım diyecek bir fırsatı Allah onlara bu dünyada lütfetmediği halde, bizim çocuklarımıza Bakara suresini ezberletmemiz onların sayesinde oldu. Ezberleyemedikleri Kur'an'ı bize ezberlettiler. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirip teslim ettiği Kur'an ve İslam dini, ashab-ı kiramın eliyle dünyanın farklı kıtalarına ulaştırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab-ı kiram yaklaşık bir asır daha yaşadılar. En son ölen sahabiyi baz alarak söylüyoruz. Bir asırda İslamiyet büyük kitlelerin dini oldu. Hem de gizli mağaralara gizlenmiş Marjinal gruplar şeklinde değil, devletleşmiş, kıtalara yayılmış şekliyle İslam'ı yaydılar. Gizli saklı değil, aleni meydanlara, şehirlerin merkezlerine camiler yaparak, camilerde Allah'ı ve dinini anlatarak bunu becerdiler. Dolayısıyla bugün İslam, insanlığa ulaştırılıp da davet dediğimiz, Allah'a davet, diye isimlendirdiğimiz İslami tebliğ çalışmaları sanal mıdır? Hayal midir? Yoksa ayağa yere basan bir gerçek midir? diye bir soru sorulsa ashab-ı kiram bunu yüzde yüz realite olarak ayağa yere basan milyonlarca insana ulaşmış ve başarılı bir şekilde davet edilmiş bir nesil olarak önümüzde duruyor. Ashab-ı bu şekilde önümüzde dururken dünyada kimse kalkıp da İslam diye bir şeyden söz ediyoruz ama bunu ulaştırmak mümkün müdür? Nesillere ulaştırılır mı diye bir iddiada bulunamaz. Neden bulunamaz? Ashab-ı kiramın Allah'a daveti yüzde yüz başarılıdır. Hiçbir hoca, hiçbir Müslüman yazar, hiçbir grup başı ile dibi ile bu davet başarısız olur. Bu davet yürüyemez. Bu zaman başka zamandır diye bir iddiada bulunamaz. O günde süper güçler vardı. O günde İslam'ın önü kapıların sonuna kadar açık olduğu şekilde açık değildi. O günde siyasi manevralarla uğraştı ashab-ı kiram. O günde propagandayla İslam'ın önü kapatılmak istendi, algı operasyonları o zaman da yapılıyordu. Dolayısıyla ashab-ı kiram kıyamete kadar Allah'ın Müslümanlar üzerindeki hüccetidir. Yani Allah'ın Müslümanların ağzını kapattığı bir belgesidir. Ashab-ı kiram biraz önce örneklendirdiğimiz gibi hiçbir imkanları olmadığı halde yürekleri, dilleri ve gözlerinden başka hiçbir imkanları yoktu. Gözlerinden feyiz akıyordu, muhabbet akıyordu. Dilleri Musab bin Umeyr'in Medine'deki dili gibi bal akıtıyordu, yürekleri volkan gibiydi. Başka bir hiç imkanları yoktu ama becerdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamdan aldığı İslam'ı, Kur'an'ı, binlerce hadisi şerifi sonraki nesillere ulaştırdılar. Üçüncü maddemiz de bu. Dördüncü maddemize geliyoruz. Şüphesiz ashab-ı kiramın bu başarısı herhangi bir şekilde ashab-ı kiramın şahsına, Arap olmalarına, çok zeki olmalarına, işte hiçbir imkanları yoktu oryantalistlerin dediği gibi, hiçbir imkanları yoktu, mecbur kaldılar karınlarını doyurmak için sağa sola çıktılar denecek bir yorumla Daraltılamaz. Ashab-ı kiramın esasen kendi başarısı da değil bu. Öğretmenlerinin başarısı bu. Onların üzerinde imzası bulunan öğretmen başarılı olmuştur. O öğretmen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Cahiliye bataklığından seçtiği yüz küsür bin kişiyi, yüz bin öğretmen olarak insanlığa saldı. Onlar bir asır geçmeden, okuma yazma bilmeyen, bataklıklarda sürünen, haramlara batmış bir nesli insanlığı Allah'a götürdüler. Bu başarı, ashab-ı kiramın üzerinde görülüyorsa da, öğretmenlerinin başarısıdır. Dolayısıyla bu dördüncü basamaktan sonra, şunu söylemek zorundayız. Kıyamete kadar talebe okutmak isteyen, din dersi vermek isteyen bütün öğretmenler, pedagojisinden, psikolojisinden, sosyolojisinden, siyasetinden, ekonomisinden ne uygularsa uygulasınlar. Öğretmenlikleri açısından başarılı olabilirler. Ama sahabe nesli gibi bir nesil yetiştirmek isteyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirme taktiklerini uygulayacak. Öbür türlü binlerce hafız yetiştirirsin, o hafızların üzerinde bile İslam'ın rengini göremezsin. O hafızlarını saldığın köylerde, şehirlerde on binlerce insan ashab kiramdaki başarıdaki gibi binlerce insanı secdeye kapandıracak bir başarı gösteremezler. Demek ki psikoloji ve pedagojiyi inkar etmemekle beraber, gerekliliğini kabul etmekle beraber, bizim meselemiz sadece bir öğretme ve öğretmede başarılı olma meselesi olmadığı için, biz Allah'a davetçi, yaşanan bir din için çalışan nesil aradığımız için, bizim meselemiz sadece öğretmenlik ilkelerini, Pedagoji kurallarını uygulama meselesi de değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin sahibidir. Allah onu seçmiş, onu peygamber olarak göndermiştir. O da 23 yılda, 23 asırda yapılamayacak kadar büyük iş yapmıştır. Sahabe neslini yetiştirmiştir. Sahabe neslini yetiştirmesi yüzde yüz başarılıdır. Çünkü neden? Medine'de namaz kılan, Mekke'ye gidip haç yapan, dolayısıyla sabaha kadar Kur'an okuyan bir nesilden söz etmiyoruz. Onu İsrail oğullarının peygamberleri de yer yer başardılar. Dağlara çekilip namaz kılan, ibadet eden nesiller yetiştirdiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği neslin bir başka farkı var. Dağıldıkları kıtaları Allah'a secde ettirdiler. Davette başarılı oldular. Nesil yetiştirmekte başarılı oldular. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarısı sadece mescitte namaz kılan, evinde teheccüde kalkan, pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçiren nesil değildir. Bunların yanında diğer insanları da Allah'a daveti başarabilmiş, öğretmenin elinden çıkmış öğretmenler oldular yüz bin öğretmene serfika vermiş bir peygamber aleyhisselamdan konuşuyoruz bugün insanlık pedagojisinden ve sözü edilen diğer bilim dallarından istediği kadar istifade etsin öğretmenliği başarabilir namaz kılan nesiller yetiştirebilir çocuğunu da namaz kıldıran anne olarak yetiştirip yetiştiremeyeceğini konuşuyoruz biz Sadece kendisi aydınlanan değil, aydınlandığı kadar aydınlatabilen insanlar ashab-ı kiramdır. kıram ashab ı kiram da Allah onlardan razı olsun, bu büyük öğretmenin talebeleridirler. Bu sebeple biz bugün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, öğretmenimiz olarak hala görmek zorundayız. Yüz binlerce hadis bilmek yerine, belki onun, Eğitimde kullandığı yüz temel prensibi bilsek yeterli olacak bizim için. Namazın farzlarını, abdestin şeklini zaten biliyoruz. Ama bildiğimiz abdesti çocuğa öğretmekte niye zorluk çekiyoruz? Senede en az 52 defa cuma namazına gelip, vaazıyla hutbesiyle peygamber dinleyen insanlar, din dinleyen insanlar, neden 52 dersten sonra din serfrikası alamıyorlar? Eşleriyle geçinemiyorlar, çocuklarını eğitemiyorlar, komşularına tebliğ niye yapamıyorlar? Ben çok iddialı gibi duran ama realite bir söz söyleyeceğim. 52 saat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ders almış sahabi çok azdır. 52 saat, 52 kere cuma namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kılan çok azdır. Çoğu zaten, bunların on binlercesinin çoğu son iki üç senede Müslüman oldular. Müslüman olan hemen göreve çıktı. On gün, on beş gün, bir cuma namazı, iki cuma namazıyla öğretmenlik serfikası aldılar. Bu sebeple bugün biz ümmeti Muhammed olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğrendiğimiz gibi, Dinin öğretmeni olarak, dinin dersinin başarılı bir öğretmeni olarak da ondan öğreneceğimiz çok şey vardır. Bu bizim öğretme tekniklerini başka bir bilimden almamamız manasına gelmiyor. Artı bilgileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alacağız. Neden? Çünkü şeriatımız, Normal bir matematik öğretmenliği gibi yapılacak bir öğretmenlikle öğretilmiyor. Bu bir din aynı zamanda. Bunun bir döküman bölümü var, onu öğretmen yapıyor zaten. Say, dört maddeyi diyor, saydırıyor. Abdestin farzlarını yazdırıyorsun, imtihanda soruyorsun, öğreniliyor. Abdest heyecanı vermek Resulullah'ın öğretmenlik farkıdır. Aleyhissalatu vesselam. Cihad tarihi yazmak kolay. Hatta cihada saf saf gidecek heyecanlı nesil oluşturmakta kolay. Cihadı ibadet mantığıyla yapacak nesil yetiştirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkıdır. Burada hepimizin, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste alacağı ayrıntı var. Bir ayrıntı olarak bunu bir kenara yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini tarif ederken, Buyuruyor ki beni Allah sert, inatçı bir lider olarak göndermedi. Beni kolaylaştıran bir öğretmen olarak gönderdi. وَلَكِنْ seni مُعَلِّمًا muyessiran, Kolaylaştıran bir öğretmenim ben. Diyor bizzat kendisi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir karakter ararken, kendi kimliğini bir karakterle tarif ederken, ve lakin muallimen, müyessiran, kolaylaştıran, işi kolaylaştıran bir öğretmenim ben diyor. Halbuki biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elinde kılıç, masasında oturan sandalyesinden, hükmeden bir lider görüntüsüyle bakıyoruz. Savaş idare ederken bile o, bir öğretmen mantığıyla idare ettiğini söylüyor. Ben sizin babanız sayılırım diyor. Babanız sayılırım diyor. Bu bir yakınlık ifadesi. Bir babanın çocuğunu eğittiği gibi eğitmeyi arzu etmiş demek ki. Sonra Kur'an'ımız Ali İmran suresinin 159. ayetinde. Bu karakter olarak kendisine seçtiği öğretmenlik boyutunu, kolaylaştırıcılık boyutunu, başardığını gösteriyor Ali İmran suresinin 159. ayetinde ki Ali İmran suresi Medine'nin son yıllarında tamamlanmış surelerdendir. Velau kunta faddan ghalizal kalbi lan faddu min hawlik sen katı kalpli kaba bir peygamber olsaydın etrafında toplanmazlardı. Dağılır giderlerdi öğretmenlik karakterini başardığını gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretmenlik karakterini başardı. <gülüyor> Neden başardı? Çünkü Allah'ın onu göndermesindeki karakter tarzı liderlik elinde kılıç imza attığı kalemi bulunan bir tarz değil. Kolaylaştıran baba mantığıyla, anne mantığıyla ümmetine bakan bir öğretmen mantığıdır. Bugün neden biz evlerimizdeki çocuklarımızdan çevremizdeki insanlara kadar yaşanan bir Müslümanlık eğitimi veremiyoruz sorusunun cevabı burada yatıyor. Babalık şefkatini kullanmamız gerektiği halde babalık ağırlığını kullandığımız eğitim başarısız oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mesela tuvaletle ilgili bir eğitimden söz edeceği zaman, benden çekinmeyin, bensin babanız sayılırım. Tuvalete gittiğinizde taharetinizi şöyle yapın, kıbleye doğru da oturup çişinizi yapmayın diye tarif etmiş. Karşısında yaşlı başlı, belki elli yaşında, 60 yaşında belki ondan da 20 yaş büyük insanlar varken babanızım ben. Beni baba dinler gibi dinleyin. Tuvalete şu şekilde gidin diye tarif etmişim. Bugün İslam'ı yaşanan bir din. Bilgisi nesilden nesile aktarılan din değil. Nesilden nesile heyecan artarak yaşanan bir din. Müslümanın gittiği yerde Müslümanlığın yayıldığı bir din olarak görmek isteyenler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz'in ashabı kiramı, alkol sofralarından, cinayet sahnelerinden topladığı halde, onlardan yüz bin öğretmeni en azından nasıl yetiştirdiğine örnek olarak bakmak zorundadırlar. Belki yüzlerce, binlerce doktora tezi. Bir hadisi şerif üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela ben sizin babanız sayılırım. Tuvalete giderken şöyle gidin sözünü yüzlerce doktora konusu açısından ele almak gereken bir zamandayız biz. Karşısında kim bilir Hasan bin Sabit radıyallahu anh 80 yaşındaydı belki o gün. 80 yaşında biriyle 60 yaşındaki bir insan olarak konuşuyordu ben senin baban sayılırım diyordu. Bu babalıkla ne kastediyor? Neden tuvaletle ilgili bir konuyu örnek olarak konuşacağı zaman ben sizin babanız sayılırım tuvalete şu şekilde gidin diye niye nasihat ediyor? Oturup üzerinde onlarca kere doktora tezleri hazırlanması gereken hakikatler bunlar. Cuma hükmesinde bir kere dinlenerek geçiştirilecek şeyler değil. Tam aksine bunlar bir ömür üzerinde tefekkür edilecek şeylerdir. Niye? eğer biz İslam'ı yaşayanların üzerinden anlaşılabilir bir din olarak taşımak istiyorsak, hayır, eğer mesele basılı kitaplardan İslam öğrenmek meselesi ise insanoğlu bugünkü kadar din adına basılmış bir kitap görmemiştir. Kur'an-ı Kerim'i ciltlenmiş olarak bir arada görmedi, yüz bin sahabi belki. Zaten bir tane musaf vardı onların sağlığında. O da Ayşe annemizin yanında bekliyordu. Müze gibi gidip ziyaret edemiyorlardı onu. Ciltli haliyle Kur'an-ı Kerim görmemiş nesil, milyonları Allah'a secde ettirdiler. Herhalde bir elli sene daha yaşasaydı ashab-ı kiram, öyle anlaşılıyor, ağaçları bile secde ettireceklerdi. Eğitimdeki başarı bu ve bu onları yetiştiren öğretmenin başarısı. Şimdi herhangi bir Müslüman okuma yazma bilmiyorsa bile evinde 10 ciltlik tefsirler var. Bırak Kur'an-ı Kerim'i. Tefsirler var. Fıkıh kitapları var. Hadis kitapları var. O kütüphanenin dibinde namaz kılmayan, yalan konuşabilen, merhamet kabiliyeti olmayan nesiller yetişiyor kütüphanenin katında. Kütüphanenin dibinde. Demek ki Başarılı, pratiği yüzde yüz gerçekleşmiş bir öğretmenin uygulaması asabı ı Kiram hiçbir imkan olmadığı halde ağaç kabuklarına, kiremit parçalarına yazılmış ayetlerden yüz bin öğretmen çıkardı. 23 senede diyoruz ama bu rakam doğru değil. Medine'ye 500 aile gitmişti 13 senede. Uhud günü Müslümanların nüfusu iki bindi. Hendek gazvesinde dört bin kişiydiler. Mekke'nin fethinde on bin kişilik ordu çıkmıştı. On binde kadın olsa, otuz binde çocuk olsa elli bin filan nüfusu vardı. Mekke'nin fethinden sonra yüz yirmi bin kişi oldular. Bu başarı iki yılın başarısıdır aslında. 50 kere oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde ders dinleyen bir talebesi yok zaten. Ömer'i bile, meşhur Ömer'i bile çoluk çocuk geçindirdiği için gidip tarlasında çalışmak zorunda olan bir Ömer'di. Allah ondan razı olsun. Uzun zaman dilimi değil, kaliteli bir eğitim malzemesi kullanıldı. Ben sizin babanızım. Tuvalete şöyle gidin diyen peygamberin ağzındaki bereket bu aleyhissalatu vesselam. Ve bir ayrıntı çok önemli. Ben gidiyorum, bereket de benimle gidiyor. Demedi ki. Şimdi biz nasıl böyle bir nesil yetiştirelim diyelim sonra. Tam aksine, size Allah'ın kitabını bıraktım. Sünnetimi bıraktım, siz de aynısını yapın buyurdu. Böyle diyerek gitti. Size Allah'ın kitabını bırakıyorum. Ma <mâ> in temessettum bihi ma bu ikisine sarıldığınız sürece siz de başarırsınız diyerek gitti. Bugün Müslümanlık olarak biz elhamdülillah yetim çocuk değiliz. Yetim değiliz. Yaşıyor gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içimizdedir. Ama nimet şımarık mıyız? Evet, nimet şımarıklığı var içimizde. Bu Kur'an-ı Kerim'i doğduğumuz günden beri Elimizin, gözümüzün aktif çalıştığı günden beri önümüzde görüyor olmamızın belki de nimet şımarıklığını yaşıyoruz. Kur'an bu kadar rahat imkanlarla elimizdeyken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri bu kadar rahat imkanlarla elimizdeyken, bilgisayarımızdayken bizim nesil yetiştirememeyi Yahudilerin baskısına, medyanın algı operasyonuna yıkma hakkımız yoktur. Belki büyük kitleleri, uzak kıtalardaki kitleleri İslam'a çağıramadığımızı dünyadaki büyük güçlerin algı operasyonuna yıkabiliriz. Bizimle beraber aynı sofraya oturan çocukları, yıllarca öğretmeni, abisi, vakıf başkanı olarak yanımızda bulunan çocuklarımızı, gençlerimizi, arkadaşlarımızı, İslam eğitimiyle eğitemediğimizi, Ashab-ı gibi salındıklarında dünyaya bir nesli Allah'a secde ettirecek kıvama getiremeyişimizi hiçbir mazeretle yorumlayamayız. Elimizdeki fırsatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din öğretmekteki taktiklerini kullanmıyoruz demektir. Tekrar vurguluyorum. Dinin dersini anlatırken insanlığa pedagojiye gerek yok psikolojiye yu sosyoloji yoksay temmiyor Bunlar Allah'ın nimetleri. bunlardan istifade edilmesi gerekir diyorum ama bir biyoloji matematik öğretilir gibi din öğretilemez Çünkü biyoloji üniversite imtihanına girmek için lazımdır o mantıklı olgun üniversiteden sonra bir işe yaramaz emekli olduktan sonra bir mühendis hiç yaramıyor ona zaten turşusunu yapmıyor biyolojinin ama bu din emekli olduktan sonra daha çok lazım oluyor. Son nefese doğru daha çok lazım oluyor. Dolayısıyla biz ruh gibi bir yapıyı katmak gerekiyor bu dinin öğretilmesine diyoruz. Pedagojik kuralları, kitap yazmayı, e, matematik öğretir gibi din öğretmeyi bedensel görüyoruz. Tıpkı insanın bedene olan ihtiyacı gibi. Ama buna bir ruh da katmazsak, biyoloji öğretir gibi Kur'an öğretirsin, Kur'an tesir etmeyen bir ilaca dönüşür. Demek zorundayız. Diyoruz da, bu sebeple, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, o yüz bin öğretmeni insanlığa salarken, uzun yıllar geçmediği halde, yüzlerce kere huzuruna oturtup da, yüzlerce kere, Şöyle değil mi? Bir daha gider işte tekrar et bakalım. Özet çıkarın bakalım filan demediği halde. Nasıl başardı? Bu sorunun cevabında sakın hiç kimse bana Cebrail aleyhisselam ona sırlarını öğretti. E Allah'tan zaten destek alıyordu demesin. Çünkü Kur'an içimizden bir insanı bize gönderdiğini söylüyor Allah'ın. Yüzde yüz biyolojik Yüzde yüz beşeri bir yapıdır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Öbür türlü olsaydı en çok sevdiği amcası şimdi radıyallahu anh diye anılırdı. Biyolojik şartlarda bu işi yaptı. Zaten onun Cebrail aleyhisselam düzeyli bağlantıları bize ders değil ki. Bana da gelse Cebrail ben de aynısını yaparım deriz aksi takdirde. Hayır. Yüzde yüz biyolojik imkanlarla yaptığı şeylerdir bunlar. Ve yapılabilir şeylerdir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl istifade edeceğimiz konusunu bilimsel çalışmaların tamamına ilave olarak ve aslında avucumuzun içinde durur gibi iyi yapabileceğimiz bildiğimiz şeyler üzerinden yorumlayacağız. Bir- Hoca, imam, davetçi, başkan, ağabey, kim birisine bir şey öğretiyorsa, bu yeteneklerden, bu isimlerden biriyle, bir, hoş karşılayan biri olacak. İnsanları önüne oturtmadan yüreğine oturtacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Muhakkak yapılması gereken en canlı, sempatik yönüdür burası. Mübarek ridasını çakıl üstüne oturmasın diye gelen birisine minder yapan bir peygamber bizim peygamberimiz. Ve bu adam müşrik, Müslüman değil. Güler yüzlü, yüreği açılmış müslüman hoca. Yüreği insan ağırlayan müslüman öğretmen. Asab-ı kiramı yetiştiren mantıktır. Safvan ibn Ussel radıyallahu an bir örnek anlatıyor. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitti. Selam vermiş, o da mescitte cübbesine bürünmüş herhalde serin bir hava, cübbesine sarılmış bir şekilde oturuyormuş. Selam verdikten sonra, ya Rasulullah, ilim öğrenmek için geldim huzuruna demiş. Dönmüş ona, ilim öğrenmek için gelen hoş geldin gel bakayım demiş. Peki, ne var burada? Bize göre ne var zannediyoruz? Sorun nedir? Diye karşılayabilirdi. Namaz kıldıktan sonra seninle ilgileneceğim diyebilirdi. Öyle yapmamış. Buyurmuş ki, ilim öğrenmek için gelen hoş geldin. Bilesin ki, ilim öğrenmek için gelen birisini Melekler kuşatırlar. Melekler onu kanatlarıyla kuşatırlar da geride kalan meleklere yer kalmadığı için onların üstüne çıkar diğer melekler. Biliyor musun? Ta göklere kadar melekler seni kuşattı şimdi. Tören yapıyor. Mezuniyet töreni değil ama karşılama töreni yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem işi gücü olmayan bir hacı dede miydi? Emekli miydi bir camide? Tesbimi çekiyordu orada. Yoksa bir ümmet kurmak gibi büyük bir meşgalesi mi vardı o esnada? Bir ümmet kuruyordu cahiliye bataklıklarının üzerinde. Bir kişi gelmiş sorduğu soruyu şimdi dinleyeceksiniz. Hayret edeceksiniz. Bunun için sorulur mu? Ya Resulallah ben Mekke ile Medine arasında yolculuk yapıyorum. Mes giyiyorum. Bu meslerin müddeti ne kadardı? Bu zor soruyu sormuş. O ise, meleklerin onu nasıl karşıladığını tarif ettikten sonra, e ee, şimdi söyle bakalım, ne soracaktın sen demiş. Onu karşılama cümleleri, sorduğu sorunun on katı. Mekke ile Medine arasında yolculuk yapıyorum, meslerimi çıkarmak istemiyorum, ne yapayım ya Resulallah. Üç gün giyebilirsin buyurmuş. Hadi güle güle ne yaptı? Kendisinden sonra 30 yıl yaşayacak, gönüllerde saltanat kuracak bir öğretmen yetiştirdi orada. Mest mest nedir? Ayağa giyilen çoraptan kalın bir şey. Mest ayak kabuğu olan bir şeyi sormak için gelmiş bir adamı göklere kadar meleklerle donattı. Ne soracaksın şimdi dedi. Mezuniyet töreni yapmadı dikkat edin. Karşılama töreni yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Göğsünü açmış. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu mantıkla görmek zorundayız. Ebu Rufa isimli bir sahabinin de hikayesini Müslim ve Nesai'den dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkes dikkat etsin. Herkes. Herkes anne baba da öğretmen çünkü o da dikkat etsin. Cami imamı dikkat etsin. Hepimiz dikkat edelim. Ebu Rufa diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edip bir şeyler öğrenmek için gittim. Ben gittiğimde hutbe irade ediyordu. Hutbe var ya cuma hutbesi okudu. Hutbe irade ediyordu. Adam bedevi bir özelliği yok, kültür yok. Zaten İslam terbiyesi kültürü de oluşmuş değil ki toplumda henüz. Herkes yeni Müslüman. Hutbe okururken, Ya Resulallah, din öğrenmek için gelmiş bir yabancıyım, bana kim din öğretecek? Cuma hutbesi okunuyor. Aynı peygamber ne buyuruyor? Konuşma kardeşim diyorsun, yanındakine Cuma gitti diyor. Bu adam gelmiş, ben yabancıyım, kim bana din öğretecek diyor. Ne olmuş? Karşılamaya dikkat ediyoruz. Hutbesinden inmiş, üç basamaklı bir kütüğü vardı, ondan inmiş. Bana bir sandalye bulun buyurmuş. Demek sandalye o gün vardı. Ebu Rufa diyor ki, ayakları demir olan bir sandalye buldular bana diyor. Ayakları demir olan sandalye o gün varmış demek ki. Sandalyeye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üstüne oturdu. Bu Ayakta durmuyor sandalyenin üstüne. Beni de önüne oturttu. Evet, sen ne soracaktın sor bakalım demiş. Sormuş. Tekrar sormuş. Tamam mı? Tamam ya Resulallah öğrendim demiş. İ. şimdi cuma kılacağız sen otur burada demiş. Çıkmış hutbesini tamamlamış. Derste parmak kaldıran öğrencisine kızan hoca ile karşılaştıralım mı bunu şimdi? Camide çocukların gürültü yapmasından rahatsız olup, bu çocuklara sahip olun, çocuğunuzun yanında durun diyen imamla karşılaştıralım mı bu peygamberi şimdi? sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de hadis-i şerif bu yanlış duymadınız hutbe okuyor bana bir şeyler öğretin bu dinden diye bir bedevi kaba adam kendisini tarif ediyor cuma hutbesinde geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hutbeden iniyor bir sandalyeye bulup oturuyor onu da onu ötürtüyor ne soracaktın diyor özel oturum yapıyor Belki 300-400 sahabi, daha da fazlası orada hutbe dinlemek için bekliyorlar. Özel eğitim veriyor. Tamam anladın mı? Anladım ya Resulullah, diyor. Kalkıp hutbesine devam etmeye gidiyor. Karşılama töreni yapıyor, mezuniyet töreni değil. Bu bir cami hocası değil sallallahu aleyhi ve sellem. Emekli bir öğretmen değil. Kainatın efendisi. Miraçtan geldiğinin üzerinden de ya dört sene ya beş sene geçmiş. Miraç görmüş. Sidretül müntehaya ayağı demiş birisi. Ben bin kere yemin etsem hiçbir yalan olmaz. Cebrail de oradaydı zaten. Belki trilyonlarca melek göklere kadar yığılmış onu izliyorlardı. O muhteşem töreni bıraktı. Bu cuma hutbesinde soru soran adama gitti. Tatmin etti onu, hutbesine geri döndü. Müslim'de 876. hadisi şerif bu. Nesaide'de 5377. hadisi şerif. Resulullah'ı konuşuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam, cuma hutbesinin uğruna yarım kesildiği bir adam, Azerbaycan'a Allah'a davete giderdi. Oradan köy köy, kasaba kasaba insanlar Allah'a secde etmezler mi? Hikaye bir peygamber anlatmıyor orada. Cuma hutbesini benim için kesmiş bir peygamberdi o diyor. Ne hatıra anlatacaksın başka? Pedagojide yok bunlar. Pedagojide ders ciddiyetini bozma. Zil çalmadan bu gürültüler olmaz. Zil çalacak sonra. Peygamberde var ama sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü öğrencilerine sınıfta yer bulmadan önce yüreğinde yer bulmuş. Onları yüreğine yerleştirmiş. Onlar o yüreğe girdikten sonra yirmi defa namazın farzlarını saymamış onlara bir daha. O yüreğe girdin mi o etten bir parça oluyorsun zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu peygamberimiz gitti biz yetim kaldık düzeyde değiliz gitti bu kuralları bize bırakarak gitti eğer bu kuralları bize bırakıp gitmiş olmasaydı bu nesil Ebu Rufa nesilleri sahabiler tabi'in neslini yetiştiremezdi tabi'inler de İmam-ı Azam'ı yetiştiremezlerdi nasıl İmam-ı Azam'ı yetiştirdiler İmam Malik'i nasıl yetiştirdiler en azından en azından üç nesil bu kurallarla eğitim yapıldı. İmam Şafii nasıl yetişti? Bukhari nasıl yetişti? 2 asır sonra? Oluyor demek ki. Bu kural hala işliyor demek ki. İkincisi Ashab-ı Kiram'ın en önemli peygamber aleyhisselamı tanıtan eğitimci yönlerinden biri Merhametli bir peygamberdi diyorlar. Merhametli bir peygamberdir. Merhametli, ciddi, istikrarlı, tavizsiz ama merhametli. Bunlar farklı şeyler. Merhameti götüren ciddiyet peygamber işi değil. Merhamete zarar veren istikrar lazım değil. Merhametli, ama ciddi, ama istikrarlı, ama programlı, ama tavizsiz. Hem tavizsiz hem merhametli. Birini aldığın zaman, mesela sadece merhametin olursa sulu olursun. Hiçbir iş yapamazsın. Ciddi olur merhametin olmazsa düşmanını besler büyütürsün. Merhametliydi. Ne diyor? İnnemâ enelekum. بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ Sizin babanız sayılırım. وَعَلِّمُكُمْ Sizi öğretiyorum ben. Yavrum çişini şöyle yap. Diyen bir babayım ben. Sonra da ne buyuruyor? Tuvalete gittiğiniz zaman kıbleye dönmeyin. Sakın arkanızı da kıbleye vermeyin. Sağ elinizde e, temizlik yapmayın tuvalette. Allahu Ekber. Bu bir lider, kainatın lideri. Kendisinden sonra milyonlarca, milyarlarca Müslümanın peygamberi. Ama karşısındakilere bakan gözü baba merhametiyle dolu. Bir başka hadisi şerifi defalarca Malik bin Hüveyris radıyallahu anh'tan dinledik. Bukhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif bu. Genç delikanlılar, 12-13 yaşlarında delikanlılardık bir grup. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik. 20 gece misafir kaldık orada diyor. Kur'an kursuna göndermişler. Çocukları, babaları. 20. gün üzerine bizim annelerimizi özlediğimizi anladı diyor. Malik bin Hüveyris. Annelerimizi özledik, anladı bunu diyor. Bizi çağırdı. Çocuklar, ee, siz ne zamandan beri e, evinizden geldiniz? İşte 20 gece oldu ya Resulallah. Ne anlattılarsa anlatmışlar. Şimdi bakın beni dinleyin demiş. Siz çok özlediniz ailelerinizi. Şimdi herkes evine dönsün. Tatile 15 tatile gönderiyor. Herkes evine dönsün. Şimdi benden ne öğrendiyseniz evde onu öğreteceksiniz. Beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılacaksınız. Namaz vakti olunca... Bir taneniz ezan okusun. Öbür en çok Kur'an bileniniz de namaz kıldırsın. Tamam mı çocuklar? Tamam ya Resulallah. Hadi güle güle yavrum. Annesini özlemiş çocuğa tahammülü olmayan bir peygamber. Kendi annesini özlüyordan daha yüksek bir duygu bu. Annesini özleyen bir çocuğa gösterdiği merhamet, kendi annesini özlemiş halinden daha hassas. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu biz bir kere daha gördük. Nerede gördük? Hatırlamalısınız. Şöyle uzunca bir zam süra sure okumaya niyet edip namaza başlıyorum. Tam ben namaz kılarken arkamda bir çocuk sesi duyuyorum. Şimdi o çocuğun annesi namaz bitmedi, uzadı namaz diye üzülür diye endişe ettiğim için o kadar uzun zam süre okumuyorum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem merhamet deryası. Çağlar gibi akıyor merhameti. Ne akıtıyor? Merhamet akıtıyor. Kime? Çocuk ağlayınca annesi merak edecek. Namazı bozup çocuğa bakamayacak kadın. Aa kadını üzmeyeyim diyor. Rabbinin huzurunda okuduğu Kur'an'dan vazgeçiyor. Kadın üzülmesin diye. Kıyamete kadar bütün öğretmenlere kanun bu. Ciddiyetinle, istikrarınla, tavizsizliğinle merhametini aynı düzeyde kullanacaksın. Gittiği yere İslam götüren bir nesil yetiştirebilirsin. Ve üçüncü özelliği sallallahu aleyhi ve sellemin, herkesin özel durumuna dikkat etmiş. Yönerge böyle dememiş. Kademelendirmek de sakınca görmemiş. Sen filanca şehirden beri geliyorsun kaç gündür yoldasın en az bir cüz Kur'an ezberle git dememiş. Bir ayet ezberleyene belge vermiş sen git bunu öğret başkasına. Ya bir ayetlik hoca olur mu ya? Ashab-ı kiramın 10 sure 15 sure ezberleyip belge alıp giden sayısı 10 binlerce değil. Bizim çocuklarımızın bir yaz tatilinde öğrendiği şeyleri bilen sahabi sayısı 10 binleri bulmaz. Ama hepsi, benden bir kelime öğrenen bile onu başkasına öğretsin diye belge almış. Neden? Bilgileri yok ama yürekte yerleri var. Gittikleri yere Resulullah'ı götürüyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bakara suresini sonra da getirseler olur zaten. Önce elektriği götürüyorlar. Enerjiyi götürüyorlar. Onlar bir yere gidince insanlar Resulullah'a baktıklarını zannediyorlar. Talebelik hatıralarını anlatmaya başlayınca yediği sopaları anlatan talebelerin götürdüğü din başka. Bana Resulullah'ı tarif et diyen birine Abdullah İbni Amr İbni'l As ne demişti o başka. Resulullah'a bize tarif etsene yüzü nasıldı? Omuzları nasıldı deyince ne cevap vermiş? Maalesef tarif edememişse demiş. Neden? Çünkü ben doyasıya Resulullah'a bakamadım. Hiç kıyamadım ona bakmaya demiş. Dolayısıyla şimdi siz bana kaşlarını soruyorsunuz. Tarif edemem ben. Hatırlamıyor kaşları nasıldı. Bu ne sevgidir ki ya Rabbi. Bakmaya kıyamamışlar. Dondurma mı bu? Güneşi görünce eriyecek. Öğretmen bu işte. Sevgisiyle Onları donatmış bir defa. O sevgiyi bulut gibi onları almış, kaldırmış, götürmüş. Yoksa o amca katili, dayı katili, kendi çocuğunun katilinden bu deryalar çıkar mıydı? Cündüb İbni Abdillah radıyallahu anh ne diyor İbn Mace'nin hadisinde? Bize önce iman öğretildi. Sonra Kur'an öğretildi bize. Kademelendirmeye dikkat ediyorlar. Ve dördüncü peygamber özelliği sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar bütün peygamber ruhu taşıyacak nesil yetiştirme sevdası olan vakıf görevlileri, imamlar, cami görevlileri, herkes için kural. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ders saati ilan etmedi. Sadece kadınlara mescide gelmek onlar için zor olduğundan, Haftada bir gün filan yerde buluşalım diye randevu vermiş. Onun dışında hep dakikaları değerlendirdi. Fizyafarahtefansap ona söylenmişti. Boşlukları ve fırsatları değerlendirdi. Kur'an öğreteceği zaman, Sünnet öğreteceği zaman, ne ne öğretecekse saniyeleri hesapladı. Boşlukları hesapladı. Saat daha sekiz olmadı, derse daha var demedi. O iki dakikayı ders yaptı. Çünkü hayatı kullanmak isteyen hayat peygamberiydi o. Memur değildi. Nesil yetiştirmek istiyordu, maaşını helal ettirmek diye bir derdi yoktu. Bu dördüncü özelliği hepimizi çarpıyor. Hepimizi. Bir anne çocuğun sevdiği yemeği yapıp önüne koyduğu zaman ona Allah'a imanı anlatmayı beceremiyorsa o annenin çocuğunu Kur'an kursuna İmam Hatip'e göndermesinin bir manası yok. En duygusal anda en iyi eğitimi verebilen anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu ruhu almış annedir çünkü. O yaş bekleyecek, tören bekleyecek sen bekleyene kadar şeytan onu istediği gibi eğitir zaten. Beşinci özelliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşinci özelliği. Bütün hayatına baktığımızda bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adım adım gitmiş. Lokma lokma yedirmiş. Acele etmemiş. Verdiği her lokmanın hayat olduğunu, onu yaşatacağını bildiği için aman bütün ekmeği yedireyim deyip boğmamış kimseyi. Dolayısıyla bir sahabi görüyoruz. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu olan Kur'an olduğu gibi almış. Başka bir sahabi görüyoruz. Fatiha'yı biliyor, namazda okuyacak kadar biliyor, başka bir şey bilmiyor. İkisine de sahabim diye yapışıyor ama. Bakıyoruz bir sahabisine çok Kur'an biliyorsun diye onu seviyor. Öbür sahabisine çok ezber bilmiyorsun ama iyi sesin var diye sahip çıkıyor. Bir başka sahabisine bakıyoruz. O sahabisinde başka bir yetenek görüyor, onu kullanıyor. Herkese az az veriyor ama dininin bütününü veriyor. Bütününde bütün oluyor. Bu aynı zamanda dinin lokma lokma öğretilmesi demek. Bizim kültürümüzde sadece çarpıcı örnek olsun diye zikrediyorum. Bizim kültürümüzde mesela bir misafirlikte önce kebap gelse sonra da çorba gelse herhalde bu evde bu topraklarda yaşamış bir ahçı yok deriz. Hiç çorba gelir mi o nauzu billah çorba çorba gelir mi? Yemekte bile bir sıralama var. Onu şaşırsan maazallah hakaret bile olabilir ha. Adam kalkar gider deli misiniz kebap fasulye verdiniz sonra çorba veriyorsunuz. Peki 5 yaşında çocuğa mezhep niye öğretiliyor? Fıkhın en derin ihtilafları niye öğretiliyor? Dinde niye bir sıralama olmuyor? Çocuk taharet yapmayı bilmeden hangi alim iyidir, hangi alim kötüdür onu niye öğreniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen, koca bir ülke şimdi. Muaz'ı oraya gönderecek. Eline koca bir çalışma listesi vermiş. Bakın şimdi Yemen'de ne yapacak? Bir kıt, kıta kadar bir yer burası bir ülke muaz demiş çok yabancı bir yere gidiyorsun öncelikle onlara Allah'tan başka ilah olmadığını benim de peygamberim olduğunu anlat baktın ki bunu başardılar bu sefer onlara namazı öğret namaz kıldıklarını da görürsen onlara Allah'ın zekat emrini hatırlat tamam mı muaz baş üstüne ya Resulallah şimdi git Çalışma programına bak. Bir ülkenin İslamlaştırılması için verdiği çalışma programında üç cümle var. Ve biri bitmeden öbürüne geçme diyor. Yaşa dikkat ediyor, konuya dikkat ediyor. Bu da beşinci özelliği, Resulullah eğitiminin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve altıncı özellik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmen, ordusu, Kur'an eğitimindeki özellik. Dalgalı sularda yüzmek yok. Özeti bu. Ashab-ı kiram tartışmalı hiçbir konu bilmiyorlar. Bizim İmam Hatip Lisesi'nde okuyan talebelerimizin tartışmak için bildiği konuların hiçbirini Abdullah İbni Mesud bilmiyordu. Allah gökte midir? Yerde midir? Mekandan münezzeh midir? Böyle bir konuyu Abdullah İbni Mesud'a sorsan, bir Hristiyan benimle tartışıyor zannederdi. Ömer bin Hattab Medine'de buna benzer bir konu konuşulduğunu duymuş da, adamı çağırıp elindeki odunla kafasına vura vura kafasını yarmış. Sen bizim dinimizi nasıl sulandırırsın demiş. Şimdi ise, İmam Hatip'ten mezun olmak için bu tartışmalara cevap vermek gerekiyor. Dalgalı sularda yüzmeyi öğrenirken boğulma ihtimali çok yüksektir. Küçük havuzlarda yüzmeyi öğrenmek lazım. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdiğinde ashabının hararetli bir şekilde kaderi tartıştıklarını görmüş. Herhalde kavga etmiyorlardı. Kaderle ilgili ayetleri anlamaya çalışıyorlardı. Ne buyurmuş? Böyle tartışın diye mi Allah beni size gönderdi demiş. Ve mübarek yüzü nar tanesi gibi kızarmış. Sinirlendiği, kızdığı anlaşılmış. Böyle tartışın diye mi Allah beni gönderdi demiş. Şimdi ise Tez yazılıyor o konularda. Ama o tezi yazanlar da, jüri üyesi de, okuyanlar da İslam'ın adam kazanan adamı olamıyorlar bir türlü. Tez yazıyor, ondan akademik kimlik alıyor, geçiniyor, maaşa bağlanıyor ama adam kazanamıyor. Okuttuğu talebesi ona karşı tez yazan biri haline geliyor arı oğul verdi, oğul bir oğul daha verdi oluyor. Adam kazanamıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşılır. Tartışmayı gerektirmez. Kolay hazmedilir konularla ashabını yetiştirdi. Ashab da Allah onlardan razı olsun. Tartışmalı konulara girmediler. Allah bilir deyip devam ettiler. Tabiinde uzak durdu bundan. Tabiinden sonra da fırtına koptu. Fırtına da Kimi yüzüyorum diye okyanuslara daldı, boğuldu gitti. Kimi de yüzme bilmiyorum diye nasıl olsa çöllerde kayboldu gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise ashabını öyle yetiştirmemişti. Yemen'e giderken Muaz, kader isyancılarına karşı cevap vermek üzere gitseydi, Yemen bugün İslam toprağı olmazdı. Yemen'den geri geldiğinde Muaz, çok önemli, Yemen'den geri geldiğinde Allah ondan razı olsun Medine'de Resulullah'ı bulamadı sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama Yemen'i Müslüman olarak geri getirdi üç cümleyle ne konuşuyoruz kardeşlerim ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam nimetini kıyamete kadar nesillere taşımak zorundadır. Bu yapılamaz bir şey değildir. İnsanlar putperestlikten, mecusilikten vesaire şirkten, rusiyanlıktan, yahudilikten alınabilirler. Asab-ı aldı Allah onlardan razı olsun. Ama asab-ı kiram tartışma yapmaya gitmediler. Girdikleri gönüle adam toplamaya gittiler. Ve bunu da Allah onlara başarmayı nasip etti. Bu yol tıkalı değildir. Gidemeyenler için tıkalıdır. Übey ibn-i Ka'b'ı Muaz i, Ka i, -i Cebel'i örnek almak isteyen için yol açıktır. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi elhamdülillahi rabbil alemin.